Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah razı olsun mutakin kardeş. İnşallah e, faydalı olmuştur okuduğunuz hadisler. Şu an sesim var mı benim? Ben öyle sanıyorum. E, tedriste sıkıntı var. E, Ercan, heh. tamam. Tamam inşallah biz dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Ee, biz e, demin bazı müjdehid alimlerin bazı hadislerle amel etmeme sebeplerini saymıştık. Bu çok önemli bir sebepti. Önemli ve makbul bir sebepti. Birincisi hadisin kendilerine ulaşmaması. Bununla ilgili delillerimizi örneklerimizi verdik. İkincisi hadisin illetten hali olmaması yani birisi bir hadisin bir hadisi sahih kabul ederken bir diğeri onda bir illet gördü ve İmam Şafii Rahimahullah'ın örneğini verdik bunda üçüncüsü ahad hadislere bakış açısı bir dördüncüsü hadisi ulaştığı halde bir nedenden dolayı bunu unutmuş olabilmeleri Omar radıyallahu Örneğini bunda verdik yine bir başka neden de bazı kelimelerin değişik manalarda algılanması gibi, mesela ığlak kelimesi ikrah olan yani manası ikrah olan bir kelimenin kızgınlık, sarhoşluk veyahut kendi manasıyla ikrah olarak anlaşılması gibi Adi İbni Hatem'in siyah iplik, beyaz iplik gerçekten ee, onları gerçek manada siyah ve beyaz iplik anlaması ve son olarak da bazı hadislerin mensuh kabul edilmesi demiştik. Meşhur mezheplerin tedvin dönemlerinde henüz hadislerin tamamı toplanmamıştı. Meşhur mezheplerin tedvin dönemlerinde henüz hadislerin tamamı toplanmamıştı. İbnü Dakika el-Ayyid rahimehullah kendilerine ulaşmadıkları için mezhep imamlarının amel etmedikleri hadisleri toplayan bir eser yazmıştır. İbnü Dakika al ayyidin böyle bir eseri var. Yani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 Yani bizzat muvattayı şerh eden Şah Veliullah Dehlevi diyor ki İmam Melik'in bu görüşü Müslim'de geçen, sahih Müslim'de geçen şu hadise muhaliftir. Kim Ramazan orucunu tutarsa ve şevvalden de altı gün ilave ederse tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. İmam-ı Şafii şevvalden altı gün tutmak müstehaptır yani sünnettir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 muhalif düşmektedir. Bir gün öncesinden ve bir gün sonra oruç tutan dışında kimse cuma günü oruç tutmasın. Biliyorsun Aleyhisselatü Selam eşini e, meymune miydi, ümmüseleme ümmüsele miydi, miydi inanın ki tam hatırlamıyorum. Onu oruçlu olduğunu görüyor cuma günü. Ona diyor ki e sen dün oruç tutun mu? Diyor ki hayır. Peki yarın tutacak mısın? Diyor ki hayır. O zaman orucunu boz diyor. Dolayısıyla Allah Aleyhisselatü Vesselam, Buhari ve Müslim'in beraber rivayet ettikleri şu hadiste, bir gün öncesinden ve bir gün sonra oruç tutan dışında kimse cuma günü oruç tutmasın. İmam-ı Şafii'de, müferiden cuma günü oruç tutulmasını mekruh görmüştür. Yani tek başına cuma tutulmasını e, mekruh görmüştür. Alemgiriye'de, Alemgiriye yani bu Hanefilerin bir e, kitabıdır.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 Hadis Buhari'de savun babında geçiyor. Yani oruç babında geçiyor. Şek günü hilalin görülmediği Şaban ayının 30. günüdür. Ahmet İbni Hanbel yukarıdaki hadise rağmen ihtiyat için şek gününde oruç tutulmasını söyler. Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Buhari'de geçen bu hadiste kim şek günü orucunu tutarsa Ebu Kasım'a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 Aynı namaz kılarken bakacak kendi mezhebinde bazı sünnetler var kendi mezhebinde yok. Başka mezhepler de var. Ne yapacak? O mezheette mezheetteki sünnetleri alıp kendisi uygulayacak. Niye çünkü sünnet kendisi içindir? Sünnet bizzat hüccetin kendisidir. Onu kaym edecek. Kendi mezhebinde olmaması ona uymaması veya uymasında uyup uymamasında özgürdür manasını çıkarmaz.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 itaat etmeye de davet etmiştir. Hatırlayınız bu hadisleri dersin başında okumuştuk. ya Ladin Amanu Ati Allah ve Ati Rasul ve Ulul Amri Min Kum Ayet Mesan Nisa Sur 59 ve Ayet veya Ali İmran 31 Ayet. "Kul İn Kuntum Tuhbun Allaha Fattabi'uni" Deki eğer Allahı seviyorsanız bana uyunuz ki, yahbip Allah, Allah da sizi sevsin. Ve ee, yine "Men Ata Rasul'e Fakat Ata Allah" ve buna benzer.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 وَمَا كَانَ lü وَلَا veya Müm'inet, İla kada Allah ve Rasulü يَكُونَ Ani kona lühm xiyar'tın Allah ve bir konuda hüküm verdiği zaman, Müm'in erkek ve Müm'in kadın, Tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Yani demiyor, demiyor ki yani Allah bir konuda hüküm verdiği zaman, Allah ve Rasulü. Fa inta nazatun fi şeyin farudduhu ilâ Allahi Bir konuda anlaşmazlığa zaman, onu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 hiç kimsenin sesini ve sözünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in üstünde tutmamak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in belirlediği, ashabın, tabiinin, yani selefin takip ettiği yolda gitmek. Ve ben diyorum ki, Ya Rabbi, İmam Abu Hanife'ye rahmet et. Ya Rabbi, İmam-ı Şafi'ye rahmet et. İmam-ı Malik'e ve Ahmet İbni Hanbel'e rahmet et.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 Acizane önemsiyordum Bu çalışmayı ee, Musa bir rica etti Ben de burada bunu paylaştım ee, İnşallah e, Faydalı olmuştur Bize dua ederseniz e, Seviniriz Allah sizden razı olsun Ve a'lem Ve sallallahu ala nebine Muhammedin Ve ala Muhammed Sübhâneke allâhummâ bi hamdik Eşhedü ilahe illa illâ ent ve etûbu ileyk